Hastalıktan NAMAZ Abdesti bozan şeyin bedenden çıkması devamlı olursa, özr denir. İdrar, iç sürmesi, yel kaçırmak, burun kanaması ve yaradan kan, sarı su akması, ağrıdan, şişten dolayı gözyaşı akması, bir namaz vakti içinde devamlı olunca, bu kimse ve istihaza kanı akan kadın, özür sahibi olurlar. Tıkamakla, ilaç ile veya namazı oturarak yahut ima ile kılarak, bunları durdurmaları lazımdır. İdrar kaçıran erkek, idrar yoluna arpa kadar nebati pamuk sokar. Fitil, az olan idrara emerek dışarı damlamasına mani olur. Böylece abdest bozulmaz. İdrar yaparken, fitil kendiliğinden dışarı çıkar gider. İdrar çok kaçıyorsa, fazlası fitilden geçerek dışarı sızar ve abdesti bozulur. Sızan idrarın, çamaşırı kirletmemesi lazımdır. Kadınlar, önlerine daima kürsüf denilen bes koymalıdır. Akıntıyı durduramazlarsa, her namaz vaktinde abdest alıp, namazı öylece kılar. Özür sahibi olan kimse, bir abdest ile vakit çıkıncaya kadar farz, kaza ve Nafil'e kılabilirler. kuran ı Kerim'i tutabilirler. Namaz vakti çıkınca abdesti bozulur. Vakit çıkmadan önce de özr olan şeyden başka bir sebeple abdesti yine bozulur. Mesela burun deliklerinin birinden kan gelmekteyken, abdest alıp sonra diğer delikten de kan akmaya başlasa, abdesti bozulur. Özür sahibi olmak için, abdesti bozan şeyin, bir namaz vaktinde devamlı akması lazımdır. Abdest alıp, o vaktin farzını kılacak kadar bir zamanda akmazsa, özür sahibi olmaz. Malikînin bir kavline göre, bir damla akınca özür sahibi olur. Bir kimse, özür sahibi olunca, sonraki namaz vakitlerinde, bir kere bir damla gelince, Özür sahibi olması o vakitlerde de devam eder. Bir namaz vaktinde hiç gelmezse özür sahibi olmak biter. Özre sebep olan necaset elbiseye dirhem miktarından fazla bulaşınca tekrar bulaşmasına mani olmak mümkün ise bulaşmış yeri yıkamak lazım olur. Gus lapdeste alınca hasta olmaktan veya hastalığının şiddetlenmesinden Yahut uzamasından korkan teyemmüm eder. Bu korku kendi tecrübeleriyle Yahut Müslüman adil tabibin doktorun söylemesiyle bilinmiş olur. Fıskı günah işlemesi dillere düşmüş olmayan tabibin sözü de kabul edilir. Soğuk olup barınacak yer, suyu ısıtacak şey, şehirde hamam parası bulamamak hastalığa sebep olabilir. Hanefi'de bir teyemmüm ile, dilediği kadar farz kılabilir. Şafii'de ve Mâlikîde, her farz namaz için, yeniden teyemmüm eder. Abdest ağzasının yarısında yara olan, teyemmüm eder. Yara, yarıdan azında ise, sağlamını yıkayıp, yarayı mesh eder. Gusülde, bütün beden bir uzuv sayıldığı için, bütün bedenin yarısı yara ise, teyemmüm eder. Yaralı yer, yarıdan az ise, sağlamını yıkayıp, yaraları mesh eder. Yaraya mesh zarar verirse, sargıya mesh eder. Buna da zarar verirse, mesh terk eder. Abdeste ve gusülde, başa mesh zarar verirse, başı mesh etmez. Eli çolak, ekzema, yara olup, su kullanamayan, teyemmüm eder yüzünü, kollarını yere, kireçli, topraklı, taşlı duvara sürer. Elleri ve ayakları kesik olanın, yüzü de yara ise, namazı abdestsiz kılar. Abdest aldıracak kimse bulamayan, teyemmüm eder. Çocuğu, kölesi, ücret ile tuttuğu kimse, yardıma mecburdurlar. Başkalarından da yardım ister. Fakat onlar yardıma mecbur değildir. Kadın ve koca da, birbirlerine abdest aldırmaya mecbur değildirler. Kan aldırarak, sülük tutunarak, yara, çıban olarak, kemiği kırılarak veya incinerek, sargı, pamuk, gaz bezi üzerine flaster, merhem koyan, orasını soğuk, sıcak su ile yıkamaya veya meshetmeye kadir olamazsa, abdeste ve gusülde, bunların yarıdan fazlası üstüne bir kere mesheder. Sargıyı çözmek zarar verirse altındaki sağlam yerler yıkanmaz. Sargı aralarında görünen sağlam deri kısımları meshedilir. Sargıyı abdestli olarak sarmak lazım değildir. Mesheden sonra sargı değiştirilirse üstüne başkası da sarılırsa yenisine mesh lazım olmaz. Ayakta duramayan veya ayakta durunca Hastalığının uzayacağını çok zanneden hasta, namazını oturarak kılıp, rükû için bedenini biraz eğer, sonra dikilip, sonra yere iki kere secde yapar. Kolayına geldiği gibi oturur. Diz çökmesi, bağdaş kurması, ihtiba etmesi, yani kaba etleri üzerine oturup, kollarını dizlerinin etrafına halka yapması cahizdir. Baş, diz, göz ağrısı hastalık sayılır. Düşmana görünmek korkusu da özürdür. Ayakta orucu abdestli bozulan da oturarak kılar. Bir şeye dayanarak ayakta durabilen dayanarak kılar. Ayakta fazla duramayan iftitah tekbirini ayakta alıp ağrı hasıl olunca oturarak devam eder. Yere secde yapmaktan aciz olan ayakta okuyup rüku ve secde için oturarak imâ eder. Oturup rükû için biraz, secde için daha çok eğilir. Bedenini eğemeyen, başını eğer. Bir şey üzerine secde etmesi lazım değildir. Bir şey üzerine secde ederse, secde için rükûdan fazla eğilmiş ise, namazı sahih olursa da mekruhtur. Dayanarak oturmak mümkün iken, yatarak ima caiz olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem,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 Rükûdan daha çok eğil buyurdu. Bahri Raik'te bildirildiği üzere Ali İmran suresinin 191. ayet-i kerimesinde mealen Namazı gücü yeten ayakta kılar. Aciz olan oturarak kılar. Bundan da aciz olan yatarak kılar buyurulmaktadır. İmran bin Husayn, hasta olunca Resûlullah, sallallahu aleyhi ve sellem buna ayakta kıl, gücün yetmezse oturarak kıl, buna da kudretin olmazsa yan veya sırt üstü yatarak kıl, buyurdu. Görülüyor ki, ayakta duramayan hasta oturarak kılar, oturamayan yatarak kılar, sandalyede, koltukta kılmaya izin verilmemiştir. Hastanın ve otobüste, tayyarede gidenin, Koltukta sandalyede kılması, İslamiyete uygun değildir. Cemaate gidince, Ayakta kılamayan, Evinde ayakta kılar. Yirmi şeyden birinin bulunması, Cemaate gitmemek için özr olur. Yağmur, Şiddetli sıcak ve soğuk, Canına veya malına saldıracak düşman korkusu, Arkadaşlarının gidip, Yolda yalnız kalmaktan korkmak, Havanın çok karanlık olması, fakir borçlunun yakalanıp hapsolunmaktan korkması kör olmak yürüyemeyecek felci olması bir ayağı kesik olmak hasta kötürüm olmak çamur yürüyememek yürüyemeyen ihtiyar nadir bulunan fıkıh dersini kaçırmak sevdiği yemeği kaçırmak korkusu yolculuğa hareket halinde olmak yerine bırakacak kimse bulunmayan hasta bakıcı Gece Şiddetli rüzgar, helaya Gitmek için Sıkışmak Hastalığının artmasından veya uzamasından korkan hasta ve hastası bakımsız kalacak olan hasta bakıcı ve çok ihtiyarlıktan yürümesi güç olmak, cuma namazına gitmemek için özürdür. Cemaate yürüyerek girip gelmek, vasıtaya binerek gitmekten eftaldir. Camide, sandalyede, koltukta oturarak, İma ile kılmak caiz değildir. İslamiyet'in bildirmediği şekilde ibadet yapmak, bid'at olur. Bid'at işlemenin büyük günah olduğu fıkıh kitaplarında yazılıdır. Bir şeye dayanarak, oturamayan hasta, sırt üstü yatarak, sırt üstü yatamazsa, sağ yanına yatarak, başı ile imâ eder. Kıbleye dönemeyen, kolayına gelen cehete doğru kılar. Sırt üstü yatanın, başı altına bir şey konarak, yüzü kıbleye karşı yapılır. Dizlerini dikmesi iyi olur. Başıyla ima edemeyenin namazı kazaya bırakması caiz olur. Namaz arasında hasta olan, gücü yettiği şekilde devam eder. Yerde oturarak kılan hasta, namazda iyi olursa, ayakta kılarak devam eder. Aklı, şuuru giden, namaz kılmaz. Beş vakt geçmeden iyi olursa, beş vakti kaza eder. Altı namaz geçerse, hiç kaza etmez. İma ile de olsa, kılınmayan namazı, acele kaza etmek farzdır. Kaza etmeden ölüm haline gelirse, kılmadığı namazların iskatı için, bıraktığı maldan fidye verilmesini vasiyet etmek vacib olur. Vasiyet etmezse, velisinin hatta yabancının kendi malından iskat yapması caiz olur denilmiştir.